私の声を聞いてくれているのは、あなたの声を聞いてくれている。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 Hakkı hak bilip onu hayatına geçiren, batılı batılı bilip ondan uzak kalanlardan iyilesin. Rabbim hepimizi kabir azabından korusun. Sura üfrülüp kabirlerden kalkıp mahşere yürüdüğümüzde, utananlardan, sıkılanlardan, terebatanlardan değil, arşın gölgesinde gölgelenen samimkullardan iyilesin. Hesap defteri sağından verilen sırattan şimşek gibi geçen kevser havuzunda ferahlayan ve razı oldum gir cennetime dediği insanların arasına Rabbim bizi de kaçsın. Evet. Bugün ölümle alakalı şimdilik bu ders silsilesinin sonuncusunu işlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz ölüm Müminin ölümü, facirin ölümü, bunların sorgusu, kabirdeki verdikleri cevap, akıbetleri, düşünceleri, yapmak istedikleri birçok meseleyi bugüne kadar işlemeye çalıştık. Şimdi öldü, kabirde cennet ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Şimdi bir de bunun tabii ki neticesi var. İnsanoğlu birçok alimden geçer biliyorsunuz. Bir alim neresi hatırlamasak da Adem'in surbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların çıkarılması ve Allah Azze ve Celle'nin hepsinden, hepimizden, hepimizin ruhundan aldığı bir ahit vardı. Ne ahitiydi? Ben sizin labbiniz değil miyim? İlk alim nedir? Burası. Sonra dünya alemi, sonra rüya alemi, ölüm, kabir alemi, berzah alemi dediğimiz bir de öldükten sonra dirilip ahiret alemi var. Şimdi kabir alemi de bitti. Ne kaldı? Kıyametin kopuşunu belirten bir şey var. O neydi? Büyük meleklerden bir tanesi Sura Üfürdümü ne olacak? Yeryüzünde artık hiçbir şey kalmayacak. Sur İsrafil Aleyhisselam'ın içine üflediği bir hayvan boynuzudur. Birinci üfleyişinde Allah'ın dilediği dışında her canlı ne yapacak? Ölecek. İkinci üflemede ise ilk yaratılandan kıyamete kadar yaratılmış bütün canlılar teker teker ne yapılacak? Diriltilecek. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayırmasın. Sura üfürüldüğü zaman artık hamile kadın çocuğunu düşürecek, deve yavrusunu doğuracak ve genç bir kadın erkek saçı bembeyaz olacak, yani birden ihtiyarlayacak. Dağlar yerinden oynayacak, sular yerlerden fışkıracak ve yer yüzü dümdüz olacak. Yani kıyametin kopması basit bir olay. Değil kardeşlerimle. Çok büyük bir olay. Hani mesela yakınlarda bir yerde mesela deprem oldu. Depremin etkisiyle okyanustan koca koca dalgalar geldi. Ne yaptı insanları? Allah'ın pamuğu gibi önüne aldığı gibi sürüdü. İnsanlar Allah'tan gelen bu belanın, bu ikazın ne olduğunu anlamadılar bile. Niye? Niye? Adamlar her şeye bir isim koymaya eğlenmeye alışmışlar. Adını ne dediler? Tusunami dediler. Ne manaya geliyorsa artık. Halbuki önlerine o kadar insan katıldı ve o kadar insan öldü gitti ki yer gök neredeyse ne yaptı insan? Cesediyle doldu ama insanlar yine dersine ne yapmadı almadı. Ha bu ilk zamanda belki dehşet verici ama burada sadece belli bir kesmin değil. Bütün yaratılanların bir ölümünde ne yapıyoruz bahsediyoruz. Yani kıyamet artık ne yaptı koptu. Sura öfürüldü mü iş bitiyor. Bu noktada kardeşlerim bir de beş şeyi bildiğiniz zanneden insana、e, Allah lanet eder diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi de nedir kıyametin kopması hadidir. Bakın şu İşletim sistemi olarak Windows, Millennium, bir şeyler. Bunların bu isimlerine ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Kafirler, Kitabehli diye geçinen mahluklar, hep kıyametin kopma saatlerini evcetlen hesaplıyorlar ve işte şu tarihte kopacaktı. İşte tutturamıyorlar, çöllere gidiyorlar, bütün mal varlıklarını harcıyorlar. Perişan bir vaziyette çoğu geberip gitti. Bir türlü saatini tutturamadılar. Aynı aleyhissalatü vesselam <gülüyor> ayetler iniyor. Kur'an'da bazı harfler vardır. Huruf-u mukadda dediğimiz manasını sadece Allah'ın bildiği. Yahudilerin biliyorsunuz ebcedle, cifirle uğraşma diye bir hastalıkları var. Harflere rakamlar vererek onlara tarihler verip İşte kahaneette bulunmaları diye. Ali Selametü Vesselama o günkü inen ilk、e, ayetleri, surelere bakarak işte dinine kadar sürecek, yaşına kadar yani ömrüne kadar olacak diye ebcet yapıyorlar. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Ve giderken Ali Selametü Vesselama o kadar gülüyor ki ta azadışları gözüküyor. Ve diyor ki akabinde Ali Selametü Vesselam kim yıldızıza bakar. kehanette bulunur, ebced yapar, cifirle uğraşırsa, onun İslam'dan nasibi yoktur diyor. İşte kıyametin kopma saatini Allah'tan gayrı hiç kimse ne yapmaz bilmez. Aynen bizim imanı öğrettiğimiz, anladığımız, sahabenin de kataloglara ayırdığı o meşhur cibril hadisine baktığımızda son bölümünde İnsan kılığına gelerek soru soran Cibril ne diyor? Kıyamet ne zaman kopacak? Kime soruyor? Yer yüzünde Allah'ın emini olan birisine soruyor.、E、zaten eminine、e, vahiy getiren elçi getirenin bile haberi yoksa getirilenin haber olur mu? Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Soru sorulan sorandan daha bilgili değil. Demek ki kıyametin bilgisi kimin katında? Allah katında. Onun için kardeşlerim, ne zaman kopacak, nasıl kopacak yani şeyini biz ne yapamayız bilemeyiz. Ama hemen bu sorunun akabinde bir soru daha var. Neydi bu? Bari alametlerinden haber ver. Kıyametin alameti birinci alameti neydi? Peygamberimizin vefatı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla kıyamet sürecine biz zaten ne yaptık? Başladık, girdik. Yani şu an tepemizde ama ne zaman kopacağını kimse ne yapmaz bilmez. Veyahut bir hadis-i şerifte Şam ehlinde hayır kalmadığında kıyameti bekleyin diyor. Bugün Şam diye ehlini bırak, Şam bile ortada ne yapmadı? Kalmadı. Yeryüzünde diyor, Ee, Yemen tarafında bir ateş çıkacak bütün insanları toplayıp Şam'da buluşturacak ve şöyle şöyle olacak diyor. Yine Arap Baharı rüzgare diye başlayıp insanları toparlayıp fitnenin ateşinin etrafında Şam'da ne yaptı? Topladı. Bugün 63 bayrak alda altında kafirler orada toplu ve Müslümanlara ne yapıyor? Haçlı seferi veya zulüm ediyorlar. Yani kıyametin alametleri hepsi nedir? tepeümüzde. Yine ha, kıyamet alametlerinden Mehdi'nin çıkışı, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, detcalın zihuru ve daha sonra iman, küfür savaşları, İsa Aleyhisselam'ın detcalı öldürmesi, İslam'ın hakim olması falan kıyamet alametleri、Hı. ne yapıyor? Devam ediyor. En son işte suora üfürüldükten sonra artık hiçbir şey ne yapmıyor, kalmıyor. Onları kıyamet alametleri ile alakalı meseleyi daha önce geniş geniş üzerinde matematiğe durduğum için çok üzerinde durmak istemiyorum şu an çünkü vaktimiz yetmez. Sura üfürüldüğü mü her şey ne yapmıştır bitmiştir. Ahireti inkar eden de etmiyende ölecek ikinci üfürüşte Adem'den itibaren ta kıyamete kadar kim yaşamış ölmüşse hepsi ne yapacak dirilecek. Çünkü aleyhissalatü vesselam Sura üflenir Onun sesini işiten herkes Ağaçların kuvvetli bir rüzgar karşısında Eğilip doğurulduğu gibi Eğilip doğrulurlar Daha sonra herkes ölür Daha sonra Allah Erkekleri veyahut kadınları Hepsini yerden Aynen bir yağmurla Bütün diyor topraktan nebatı Bitirdiği gibi cesetleri Topraktan ne yapar çıkarır Daha sonra Bütün suara tekrar yeniden üfürülür ve bütün insanlar ayağa kalkıp bakışmaya başlarlar diyor. Ve insanlar çırl çıplak, sünnetsiz, mahşer yerine doğru ne yaparlar, giderler. Ayşe annemiz bu noktada bir soru soruyor: Ey Allah'ın resulü, onlar utanmazlar mı, onlar sıkılmazlar mı? Yani herkes bir arada, anasından doğduğu gibi nasıl hareket eder diye sorduğunda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ya Ayşe, o gün insanların öyle hal olur ki kimse kimsenin yani yanında olanın farkına dahi ne yapmaz, varmaz diyor. Allah hepimize hayır versin, hayirdan ayırmasın kardeşlerim. Gerçekten ikinci üfürüşten sonra yani yeniden dirilme ee, cesetlerin tekrar yeri yarılıp Çıkarılma hadisesi Allah için nedir? Zor bir şey değildir. Bazılarının inkar ettiği gibi dünya bu hayattadır, yaşa yaşayabildiğin kadar. Ölümden sonra artık hayat yoktur, dirilme yoktur gibi inkar etmeleri sadece kendilerini aldatmaktan başka bir şey nedir? Değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendisi hem sorup hem de ne yapıyor? Cevap veriyor. O kafirler soru olarak ne diyorlar? Şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyleri kim diriltecek? Bunlar tekrar mı dirilecek? Allah Azze ve Celle onlara ne yapıyor? Cevap veriyor. Seni yoktan var eden, yani hiçbir şeyken var eden seni tekrar yaratmayan Muktedir değil mi diyor? Şimdi kardeşler, hangi yaratma zor? Yoktan var etmek zordur. E、Onu, o Allah'a kolaysa yaratıldıktan sonra ölen birini diriltme çok daha kolaydır. Hadis şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberler, sıttıklar, şehitler hariç yani Allah'ın takdir ettikleri hariç bütün insan oğlun diyor. Toprak her şeyini yiyecek sadece kuyruk sokumundaki acbu zenep dediğimiz aynı nohuta benzer bir kemik var. O hariç diyor. İnsanlar or, on kemikten tekrar dilitlecek diyor. Yani insan oğlu eğer Allah'ın izin verdiğiyse toprağa toprak insan yiyecek ama bir kemiği yiyemeyecek. Aynı nohut, nohutun şekli gibi. Ben merak edip kabe cese indirdim veya kazıldım ona baktım buldum. Yani karşıya falan giderseniz mezar kazanlardan falan sorarsanız size gösterirler. Evet, internette varmış, bakmadım ama nohutun aynıs, şekil olarak. O kadar küçücük bir şey, acil zeneb dediğimiz, ondan insan olu tekrar diriltilcek. Bu Allah için, Azze ve Celle için çok kolaydır. Çünkü、e, Kur'an'dan da birçok deliller var. Öldükten sonra dirilteceğine dair Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği birçok örnekler vardır. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavminde Ee, sen de Rabbinle git savaş deyip veyahut bize Rabbini getir de göster de inanalım dediklerinde Allah Azze ve Celle onun kavminde 70 kişiye birbirini öldürün emri vermişti. Hatırlıyor musunuz Bakara'da? Bunlar birbirini öldürdüler. Daha sonra Allah Azze ve Celle onları ne yaptı? Diriltti. Veyahut、e, Bakara kıssasının ismini aldığı meseleye baktığımızda Ölen bir adamı、e, kesilen bir buzağının bir buduyla kimin öldüğünü o ölü ne yaptı bizlere işte beni falan öldürdü demesi gibi. Veyahut birçok bunun gibi e, örnekler e, Allah Azze ve Celle'nin öldürüp dinilteceğini yani bize verdiği örnekler. Veyahut en basit vereceğimiz meselelerden meselası İbrahim Aleyhisselam'ı Halil'in. Dostum dediği bir kısa var Allah Azze ve Celle'nin hatırladınız mı? Şu çürümüş şeyleri nasıl diritleyeceksin dediğinde inanmadın ya İbrahim? İnadım ama kalbim mutmain olsun meselesine baktığımızda İbrahim Aleyhisselam dört tane hayvanı yanına alıyor kendisine alıştırıyor ve Allah'ın emrini ile onları parça parçaydır tüyünü, gagasını işte erneyse değişik yerlere atıyor. Ve Ey İbrahim yüksek bir yere çıkıp onu kendine onları çağar. İbrahim Aleyhisselam onlara çağırınca her şeyin havada birleştiğini görüyor. İnandım ya Rabbi diyor. Yani düşünün şöyle gel bana diyorsun tüy, göz, sinir, et, kan havada birleşiyor. Bu ne biçim şey? Yani bunu bir filmle böyle bir kamera ile geriye sarma olarak yapsam bile tüylerim diken diken olur. Ve İbrahim Aleyhisselam ne diyor? İnadım ya Rabbi. Bu da Kur'an'da merak edenlere, böyle bir şüpheye düşenlere Allah'ın cevabı Azze ve Celle'nin nedir? Cevabıdır. Öldürende, diriltenden kimdir? Allah Azze ve Celledir. Bu bitmiştir. Yüce Allah yeri ve göyü onların içindeki her şeyi ne yapmıştır? Yaratmıştır. Ama şöyle bir düşünün. Gök diyoruz da. Yedi kat gök sema diyoruz, yaratıcı Allah diyoruz da direk var mı? Bir ev yapıyorsun, direksiz yapamıyorsun. Yamuk bile yapsan o çöküyor. Yani ne yaparsan düzgün yapmak zorundasın ki temelleriyle, direkleriyle. Ama yedi kat sema hem de emsalsiz, yani aralara bilmem kaç yüz senelik ama yine. Ayakta ne yapabiliyor, duruyor. Yani yeri ve gövü yaratan dedi mi? Yaratıcı emsalsiz, keman sıfatıyla ne yapmıştır? Yaratmıştır. Öyleyse onun için bu nedir? Kolaydır. Bize düşen boyun eğip, ne için yaratılmışsak onun gereği amel etmektir. İnad etmek, aklı ön plana çıkarmak, yaratıcıya isyan etmek ancak cehennem ehlinin işidir ki. Bundan önceki derslerde de keşke falanla dost olmasaydım, beni nereye götürüyorsunuz? Daha ben amel isteyecektim gibi, ne yapacak? Hayıflara düşecektir. Allah bizi de neslimizi bunlardan kılmasın kardeşlerim. Allah yüzleri ak olanlardan ve amel defteri önünden verilip o arsin gölgesinde hiçbir gölgenin olmadığı yerde. Gölgelenen o sınıflardan illesi. Evet, demek ki suora üfürülme basit bir mesele değil. Peki sonra ne oluyor? Haşir var, hesap var, ceza ve mükafat var. Dirildik, cesetler dirildi, herkes bir yerde toplandı, yaptıkları işler hakkında herkes çekileceğine. aralarında adaletten hükmedileceğine, herkesin yaptığı işlerin karşılığını tam olarak göreceğine, herkes kanaat ettiğinde, ter basmaya başlıyor. Kimi topuğuna, kimi dizine, kimi boğazına, kimi de terin içine ne yapıyor? Batıyor. Ve Allah Azze ve Celle, kral benim, hükümdar benim, nerede melikler? Nerede hüküm koyanlar? Çıksınlar diye ne yapıyor? Meydan okuyor. Ve Allah Azze ve Celle kim dünyada kime ibadet ediyorsa gitsin mükafatını ondan alsın diyecek diyor. Allah o meydanda toplu olarak korkuyla büzüşüp kalan müminlerden eylesin bizleri. Ata tapan ata, ite tapan ite, köpeğe tapan, köpeğe ayrılıp ne yapacak? Gidecek ortada sadece müminler ve münafıklar kalacak. O münafıklara da Allah'ın tuzağı çünkü Bakara suresinde onlar diyor müminleri ve Allah'a aldattığını zannederler diyor. Allah da onlara tuzak kurmuştur diyor. Onların kalbi hastalıklıdır çünkü öyledir. Onlar akıl etmez topluluklardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiğinde hayır asıl bozguncu sizsiniz derlerdi. Ve Allah da onlara ne yapmıştır? Tuzak kurmuştur. Herkes ayrılmıştır ama Allah Azze ve Celle müminlere bana secde edin dediğinde en son merhaleye geliyorum. Çünkü 7 sayfalık hadis. Müminler secdeye kapanacak ama... Münafıklar ne kadar secdiye kapanmaya çalışırlarsa çalışınlar sırtının üstü ne yapacaklar geri düşecekler işte Allah'ın tuzağı da nedir odur bu da dililinde meydana toplandığında ilk müşkilatlardan bir tanesi Allah bizi orada müminlerden eğilsin öyle sırtının üzerine geri düşenlerden eğilemesin kendini aldatan insanların aldatmaya çalışan ve şeytanın oyuncağı olanlardan eğlenmesin kardeşlerim. Allah için birisi size Allah'tan kork, hakka dön diyorsa kulak verin kardeşlerim. Kulak verin. Eğer burada vermezseniz o kulaklarınızı orada eritilecek birçok şeyler dökülecek. Yani oradaki keşkeler oradaki sana dünyada kazandıkların her şey verilse de şu halinden kurtulmak istesen Yani fidye olarak versen verir misin? Hepsini vermeye kalkma. Hiçbir zaman insana ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Allah bizlere hayır versin. Evet. Demek ki insanoğlu ne yapacak? Dirildikten sonra artık ne yapmışsa onun hesabını vereceği gibi ayeti kerimede biliyorsunuz bir sure indirildi bu konuda. Zilzat suresi. Kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını ne yapacak görecek. Kimde zerre kadar şer işlemişse o da onun karşılığını ceza olarak ne yapacak görecek. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin adaleti sonsuzdur. Dünyada düşünün bir iyilik yapıyorsun birden yedi yüz'e kadar mükafat veriyor. Ceza ise ancak hayatına geçirirsen günahı o zaman. misliyle. Yani o kadar bir rahmetli, geniş bir Rabbimiz var. Ve öyle bir Rabbimiz var ki rahmetini ne yapıyor? Yüze ayırıyor. Birini dünyaya gönderiyor. Daha 99'u ahirette. Mesela bir tanesini anlatayım. İmam Bukhari Müslüm naklediyor. Melekler, bir kulun amel defterini karıştırıyorlar. Cennete gönderecek bir tane ameli yok. Ve zebaniler kul alıyor, götürüyor. Allah Azze ve Celle durdurun kulumu diyor. Bir daha bakın. İlmiyle her şeyi bildiği halde. Melekler bakıyor, bakıyor. Ya Rabbi cennete gidecek bir şey yok. Yani zebaniler hazır hemen cehenneme götürecek. Yalnız diyor bir şey gördük ama sizin değeriniz, yani kıymetiniz nedir, ne değer versiniz bilmiyoruz. Bunun iyilik namına hiçbir şey yok. Bu dünyadayken sizin bol mal verdiğiniz bir tüccar. Ama hiçbir zaman sana iyilik yapmamış. Fakat şöyle bir ameli var. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz diye melekler ilmiyle her şeyi bildiği halde Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Adam eli açık ve insanlara bolca borç veren birisi. Her zaman adamları borç toplamaya gittiğinde şöyle tembihlermiş: Verenden alın, vermeyeni sıkmayın. Genişlik sağlayın. Olduğunda versin, olmadıysa genişlik verin. Adamı buna altmayın. Allah Azze ve Celle genişlik sağlamakta ben ondan daha ileriyim diyerek rahmetiyle adamı ne yapıyor? Cennete koyuyor. Düşünün rahmeti. ne kadar geniş bir Rabbimiz var. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Haşır, kavram olarak yani kelimenin manası olarak insanların tamamının toplanacağı meydana sürülmeleri manasındadır. Bağız ise ruhların tekrar cesetlerine dönme meselesinin ismidir. Kardeşlerim, Yücel Rabbımız bütün kullarını iki el arasında toplar, her kula dünyada yapmış olduğu işleri gösterir. Böylece müminler yapmış olduğu amelleri görerek Allah'ın onlara tanımış olduğu minnetin farkına varır. Ki burada şöyle de bir misal var. Müslüman Kitabı Cennette geliyor kardeşte. Küçük demeden büyük demeden diyor. Bütün her şeyi diyor biz onun boynuna kuşunu asttık yani kuştan kasıt amel defteridir. Kul bakacak diyor sayfa sayfa sayfa. Ya Rabbi küçük demeden büyük demeden her şey yazılmış. Yani biz birisi vefat ettiğinde diyoruz ki işte ne kadar iyi adamdı ya. Kardeşler melekler sondan bakmıyor. Nereden bakıyor? Bulu ayrıldıktan tabaştan başlıyor. Biz sondan bakıyoruz her meseleye yani aldandığımız asıl nokta burasıydı.、Işte. Ama melekler en baştan küçük demeden büyük demeden her şeye ne yapıyor? Teker teker önüne koyuyor. İşte bu arada iyi tarafına bakayıp kul bakacak bakacak. Ya Rabbi ben bu ameli işlemedim ki sen bana bu kadar hayır verdin. Bir amel seçecek orada diyor. Allah Azze ve Celle ona Sen falan yerden geçmedin mi? Geçtim. Oradaki fakirleri, ihtiyaç içindeki insanları görmedin mi? Gördüm. Keşke denizin、e, sulara kadar, çöldeki kumların adedi kadar malım olsa da, şu fakire fukara'ya dağıtsam diye içinden samimiyetce geçirmedin mi? Geçirdim. Ben de sen işlemiş gibi sevabını sana ne yaptım? Verdim diyecek. Bunlar da amel defterinde olacak kardeşler. ama o mağaraya sığınan üç kişiden bir tanesine günaha mail ettiği halde geri durması, Allah'tan korkması, duyasının da nedir kabül ne sebeplerden? Bak adam Allah'ın haram kıldığı bir şeye ne yapıyor? Teşebbüs ediyor. Son anda Allah korkusundan geri dönmesi adamın hem affına hem de duyasının kabül ne ne yapıyor? Sebep oluyor. Yani Rabbımızın Malfretine bakın. Yine kuldur bir günah işler, sonra döner bir Rabbın olduğunu diyor, hatırlar ve tövbe der diyor. Kulum bir Rabbı olduğunu hatırladı, ben onun tövbesini kabul ederim der diyor. Sonu diyor sadık kalır, sonra şeytana oyar, yine günah işler diyor, sonra yine döner tövbe der. Allah Azze ve Celle der ki diyor, kulum bir Rabbı olduğunu hatırladı. Döndü, tövbe etti. Ben de kulumun tövbesini kabul ederim diyor. Ve birkaç şey geçiyor. Ne kadar yaparsa yapsın, kulum bir Rabb olduğunu bildi ve ben onun tövbesini kabul ederim diyor. Kardeşlerim, bundan şu da anlaşılmamalı. Yani işle işleyebildiğin kadar Rabb affeder manasında değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslüm naklediyor kitab-ı tevbede. Eğer siz diyor, günah işlemeyecek bir topluluk olsaydınız, Allah günah işleyecek bir topluluk halka derdi, onlar tövbeder, Allah da günahlarını affederdi diyor. Burada demek ki kul, Adem olması hasabiyle günaha nedir? Meyillidir. Masum olarak sadece peygamberler vardır, onun dışında masum olan hiçbirisi mahluk olarak nedir? Yoktur. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte her kim ne işlemişse işlesin, bunun muhakkak karşılığını ne yapacak? Görecek. Ama şimdi kendi içimizde bile bir mevki, mal olarak olsun, ilim olarak olsun, güç olarak olsun, yaş olarak olsun, yani büyüklükte herkesin nasıl bir yerine göre mevkisi varsa, bilgisi, hüviyeti, kardeşler bir de Allah Hindinde insanların bir derecesi var. Peygamberlerin dahi gıpta edeceği bir neler var dereceler var. Öyleyse yarışanlar ancak Allahı razı etmek için yarışsın. Birbirini hayırda yarıştırsın, takvada yarıştırsın ki o gün insanların mahşer yerine toplanıldığında hesap ve güverildiği yerde mükafat ve cezaya çarpdırıldıkları yerde. İnsanlar ne yapsın? Kimi kenarda tahtlarda oturup Rabbinin selamı onlara güzel, taze yemişler, içecekler gelirken kimi de aynı meydanda tere batacak ve nefsi, nefsi, nefsi diye şefaatçi insanları arama ne yapacak? Yoluna gidecek. Hangisi daha hayırlı? Allah için çalışıyorsa bir insan, onu razı etmeye çalışıyorsa, onun istediklerini yapmış, nefsinin arzularına gem vurmuşsa, o insan orada ne yapmış? Kazanmış demektir. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırması. Biz bazen düşünmeden konuştuğumuzda peygamberlerin hesaba çekilmeyeceğimizi zannederiz, değil mi? Üşüdüyseniz açabilirsiniz. Kıyamet günü ilk hesaba kim çekilecek?、Hı? İlk hesaba çekilecek peygamberlerdir. Hatta aleyhissalatü vesselam öyle peygamber olacak ki diyor arkasında bir kişi dahi olmayacak diyor. Kiminin on kişi, kiminin biraz pirinin ufku dolduracak diyor. Ben orada ümmetimin çok olmasını arzularım diyor. Ve biz Muhammed ümmeti olarak bütün peygamberleri orada ne yapacağız? Şahitlik yapacağız kardeşler. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk. Allah haber verdi. İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okuduk. Allah bize Azze ve Celle ne yaptı? Haber verdi. Yarın kıyamet gününde onun kavmi bir şeyleri inkar ettiğinde biz Muhammed ümmeti şahidiz diyerek ne yapacağız? Orada peygamberlere şahitlik yapacağız. İşte orada ilk hesaba çekilecekler peygamberlerdir. Ve ondan sonra insanlar artık sırasıyla ne yapılacak? Hesaba gireceklerdir. Onlar tevhid inançlarında herhangi bir kusur olmadığından dolayı cennete hesapsız, sualsiz, Azap görmeden girecek olan yettişkin kişidir. Ali Selametü Vesselan o hesaba girmeyen,、e, sual sorulmayan, azapsız girecek yettişkinin, yettişkinin kimler olduğunu vasıflarını anlatırken bakın diyor ki onlar kendilerine rükiye yapılmasını istemezler. Yani çok hasta olur hani biri hemen rükiye yapar ya. bana bir rükiye yap der der demeyeceğim ama birisi sana yapmış o ayrı gidip de、e, kendisine Kur'an okumasını istemeyenler yani şifa için ateşlen dağılatmayanlar hani bir yarasını herhangi bir şeyi uğur ve uğursuzluk görmeyen ve sadece Allahu Teala'ya tevekkül eden işte bunlar diyor sorgusuz cennete girecek ve oradan ukaşe Allah kendisinden razı olsun ukaşe bin mihsan ey Allah'ın Resulü diyor beni de onlardan yazsın Allah'a dua etti sen onlardansın diyor hemen başka bir sahabe bu duayı görünce ey Allah'ın Resulü bana da dua et ukaşe seni geçti diyerek diğer arkadan gelenlerin ne yapıyor önünü kesiyor kul Allah'a ait haklardan ilk olarak ibadetlerden namazdan hesaba çekilecek kardeşler. Gelen ifadelere baktığımızda ilk bu ee, eğer farzlardan eksiklikleri varsa bu yanlış anlaşılmasıdır. Farzın terki insanın İslamdan ne yapar çıkarır. Buradaki eksiklikten kasıt şu kardeşlerim ee, şerh Allah Rşulun'dan geldiği için diyorum. İşte Abdest çok sıkıştığında namaz kılan veyahut、e, rükünlere dikkat etmeyen veyahut son vaktinde kılan yani bir şekilde namaza dikkat etmeyip de yüzüne atılan namazdan o nafile güzel kıldığı namazlardan ne yapılacak tamamlanacak. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam eğer kul namazdan geçerse ibadetten her şeyden geçer. Ama namazdan geçemezse hiçbir ibadette ne yapamayacak geçemeyecek. Öyleyse namazı dost doğru kılın ayetine ve beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın hadisine iyi kulak verelim ki orda mahsud duruma ne yapmayalım düşmayalım kardeşler. Allah hepimizi mahfere tessin, istemiş olduğumuz hataları Allah Azze ve Celle hayri ile değiştirsin. İkincisi, insanlar arasında hemen namazdan sonra hukuk gündeme gelecek. Yani kul hakkı dediğimiz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada müflisten bahsediyor. Müflis nedir bilir misiniz diyor. Sahabe, ey Allah'ın Resulü müflis odur ki bizim anladığımız ticaret yapıp, ticareti yolunda gitmeyip iflas eden yani hiçbir şey kalmayan insan diyor. o sizin anladığınız gibi değildir. Asıl müffüs odur ki diyor, mahşer yerine amelleri ile gelir amelleri ufku doldurur diyor. Sanırsın ki diyor bir kavım koskoca bir ümmet amel işlemi istan edersin. O kadar büyük hayri vardır diyor. Ama diyor ona zulmetmiş, ona tecavüz etmiş, onun malını almış, onu öldürmüş. Bunların diyor işlemiş olduğu hayri bir bir verilir. Sonra hayri biter. Zulmetti insanlarsa bitmez. Onların işlediği günahı yüklenir de yüzüstü cehenneme düşer. İşte müflis nedir? Odur diyor. Bu da gösteriyor ki kişinin önce ameline sonra hukukuna bakılacak. Yani kul hakkına ondan sonra artık、e, meseleler bir bir sırasıyla ne yapılacak? İşlenecek ve kul küçük demeden büyük demeden ne işlemişse onların bir bir hesabını ne yapacak? Verecek. Hatta o gün ağız mühürlenecek. Ağız ağırlar tek tek ne yapacak? Onun hakkında şahitlik yapacak. Allah Azze ve Celle bütün mafzarlarımızı bir olarak cevap verenlerden eylesin.、Evet. Daha sonra havuz var kardeşlerim. Bu havuz nedir? Cennet çiçeklerinden, Kevser nehrinden oluşan Araşat meydanında bulunan Peygamber Efendimiz'e ait çok büyük bir havuzdur. Bu havuzdan Peygamber Efendimiz'in ümmetinden mümin olanlar ancak içebilecek. Bütün ümmet oraya toplandığında kendileri su istediinde Ali sallāhu alaihi wasallam onlara Kevser havuzundan ki Kevser havuzu buradan Sana çölünden daha büyüktür. onun ibrikleri gökteki yıldızlardan daha fazladır. Yani o kadar şey anlatılıyor ki, içen susuz içen, onun içimi ne yapar? Kanar diyor.、Yani、o kadar rahatlatan bir su. Bir münadi diyecek ki diyor, uzak olsunlar, uzak olsunlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyecek ki diyor, Ya Rabbi onlar benim ümmetim. Müda münadi diyecek ki evet senin ümmetin ama senden sonra onlar Bir çok bidatlar ittihad ettiler, senin sünnetinden yüz çevirdiler ve yeni yeni sünnetler edindiler ve onunla namel ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imtina eden, sünnetten yüz çevirenlere uzak olsunlar, uzak olsunlar diyecek ve oradan melekler onların yüzünü çevirecek ve o kevser havuzuna sadece mümin olanlar ne yapacak gelecek. Allah bizi onlardan, neslimizi de onlardan kılsın kardeşlerim. Kevser havuzu ile alakalı çok özellikler geliyor hadis-i şerifte. Suyu sütten daha beyaz, kardan daha soğuk, baldan daha tatlı, miskten daha güzel kokan, her bir kenarı bir aylık yol tutan büyük bir havuzdan bahsediliyor. Bu havuzun iki oğlu bulunmakta, su içme kapları gökteki yıldızlardan daha çok olmakta, Ve bu havuzdan kim bir kere içse bir daha susamaz diyor Ali as-Salatü Vesselam. Ve havuzum bir aylık yol kenarındadır, suyu sütten beyazdır, kokusu miskinden güzeldir, su kapları yıldızlardan daha çoktur. Kim ondan bir kere içerse bir daha susuzluk işitmez diyor Bukhari'de gelen rivayette. Evet sonra. İnsanlar Arasat meydanında sıkıntıları artacak. Uzun süre orada bekledikten sonra kendilerine Allah katından bu sıkıntıların giderilmesi için şefaat edecek bir insan arayacaklar. Toplanıp Adem aleyhisselama gidecekler. Ey Adem sen insanlığın atasısın. Allah seni eliyle yarattı ve şekil verdi. Ve bizi de senden sonra yarattı. İşte halimizi görüyorsun. Rabbımıza gidip bizim hakkımızda şefaatçi olsana diyecekler. Adem aleyhisselam nefsi nefsi nefsi diyecek. Ben yasak olan ağaca yaklaştım. Şimdi Rabbıma gidip de ondan、e, af dileyemem. Siz insanlığa ilk gönderilen, Nuh'a gidin diyerek hakkını feragat edecek. Kardeşlerim burada azıcık duralım. Adem Aleyhisselam peygamberlikten ne oldu? Yok. Peki yasak olan ağağa yaklaştığında Allah ona tövbe edecek kelimeler öğretmedi mi? Öğretti. Peki neden Adem Aleyhisselam tövbe etti? Tövbesi kabul oldu. Yine peygamber, yine Allah'ın gönderdiği elçi, insanlığın ilk atası. Hala bir işlediği şeyden dolayı nefsi nefsi diyebiliyorsa bizim halimiz niçe olur kardeşler. Evet, gelelim Nuh Aleyhisselam'a. İnsanlık toplanıyor ve Nuh Aleyhisselam'a geliyor. Sen insanlığa gönderilen ilk resussun. Bugün Rabbimizin kadabı、e, gördüğün gibi. İstersen sen bizim için git de. Allah Azze ve Celle'den bizim için şefaat isteği ver dediklerinde Nuh Aleyhisselam ben kavmimin eziyetine ne yaptım? Katlanamadım, kavmimin helakını, onların helak olmasını istedim. Şimdi nasıl olur da gidip Rabbama Ya Rabbi sen şefaat et diyebilirim nefsi nefsi diyerek kendisi de ne yapmıştır? Feragat etmiştir. Siz kime gidin? İbrahim'e gidin. Ve insanlar toplanıp İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Ulul Azam peygamber hepsi. Ey İbrahim sen Allah'ın dostusun. Allah'ın Halil'im dediğisin. Allah Azze ve Celle'nin bugünkü gadabını görüyorsun. Bizim için şefaat isteği ver dediklerinde İbrahim Aleyhisselam ben üç yerde yalan söyledim. Ben şimdi nasıl Rabbime çıkıp da sizin için şefaatçi dileyebilirim? Nefsî, nefsî. Siz Musaya gidin diyecek ve ne yapacak? Feragat edecek. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın üç yerde yalan söyledim. Sözü hakikaten yalan mı? Günah nispetinde mi? İkisini kuran birini hadis cevap veriyor. Kurana baktığımızda onların Nevruz günü olduğunda. Yıldıza bakıyor ki onun kavmi Yıldıza tapan Sabi dediğimiz topluluklardı Bugün benim yıldızım hasta olduğumu Söylüyor diyerek ne yapmadı Hile yaparak onların Şirkine ne yapmadı Bulaşmadı Sonra ikincisi yine Kur'an haber veriyor Sen de kırdın ey İbrahim Bu putları diye sorduklarında Bana niye soruyorsunuz Ona sorun sana Kızmıştır itmiştir kırmıştır Onlar ne diyor? O hiç kızamaz ki, gidip kıramaz ki. Eee kendini bile savunmaya, düşünmeye şey olmayan ilah olamaz ki diyor. Buna rağmen İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyorlar? Ateşe atıyorlar. Bu da bir yalan değil. Yani aynen bugün günümüzde kendisini dahi korumaktan aciz, can taşımayan, istenildiğinde veremeyen, öldürmeye, diriltmeye kadir olmayan bir şey ilah olamaz ki. Gidip ite ata puta tapıyor insanlar ondan bir şey istiyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği bu. Ama buna rağmen o puta tapan insanların hak söz karşısında sinirleri, çılgınlıkları daha çok ne yapıyor? Artıyor. Hakka dönüp tövbe edip tevhid ehli olacağına şirkleri, küfürleri ne yapıyor? Daha da artıyor. Ve hak ehlini hem de İnsanlara örnek olacak şekilde öldürmeye çalışıyor. Yani arkasından kimseyi iman etmesin diye. Üçüncüsü ise bir yerden geçecek. Bu nuhadis şerifte geliyor, ayet de yok. O geçeceği yerde despot, zalim bir kral var. Eğer hanımıysa onu yanında alık koyuyor. Yani tecavüz ediyor. Böyle bir zalim o zamanlar öyle birisi. Ama bakileysa kız kardeşim Dediğinde ise ilişmiyor. Oradan geçerken veziri İbrahim Aleyhisselam'ın hanımını görüyor ve zalim padişaha haber veriyor. Padişah İbrahim Aleyhisselam'ı ve hanımını çağırdığında İbrahim Aleyhisselam bu benim kardeşim diyor. Ve eğilerek de saraya müminler zaten kardeştir. Yeryüzünde senden benden başka mümin de bilmiyorum diyor. Bu da üçüncü yalanı. Ve bunları Getirerek o gün kıyamet gününde mahşer yerinde nefsi nefsi diyerek ne yapmuyor? Allah'ın huzurunda bunları delil getirerek düşünün. Üçü de hak değil mi? Düşünün, hafif olsa ticarette şunda bunda bizim söylemiş olduğumuz küçük ya da büyük yalanları düşünün. Allah bizlere hayır versin, yardım etsin. Allah hatalarımızı affilesin kardeşlerim. Sonra insanlar Muhsin Aleyhisselam'a gelecekler. Yine diğer peygamberlere dediklerini diyecekler. Sen Allah'ın kelimullahısın. Allah seninden konuştu. Sana kitap verdi. Ululazan peygamberlerdensin. Sen bugün halimizi görüyorsun. Allah'a azze ve celiye yalvarsan da bizim hakkımızda şefaat isteği versen. Muhsin Aleyhisselam, ben haksız yere bir insanı öldürdüm. Canla kıydım. Şimdi çıkıp da Allah Azze ve Celle'den sizin için şefaat ne yapamam, dileyemem. Halbuki kasıt mı var öldürdüğünde yok. Kur'an'daki ifadeye baktığımızda iki kişi kavga ediyor, ayırmaya girdiğinde bir tanesini böyle itekliyor veya yumruk vurduğunda o da yere düşüyor, ölüyor. Yani kasıt yok, ortada bir şey yok. Ama buna rağmen Allah'ın kelimullahı Firavun gibi birine giden bir Resul olmasına rağmen yine de insanlığa ne yapamıyor? Şefaatçi kendini layık görmüyor. Sonra Musa aleyhisselam kimi işaret ediyor? Siz Allah'ın ruhu olan İsa'ya gidin. Onu kendinden gönderdiği bir ruhla ne yapmıştır? Babasız yaratmıştır. Siz ona gidin diyor. Ve insanlık toplanıp İsa Aleyhisselam'a diğer peygambere dediklerini diyorlar. Ve Rabbimiz bugün çok gadaplı sen bizim için şefaatçi oluver dediklerinde İsa Aleyhisselam hiçbir mazeret getirmeden siz Muhammed'e gidin. Ona gidip bu diyeceklerinizi ona söyleyin diyecek diyor. Ve insanlar toplanıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Rabbımız bugün çok kadaplı, bizim için Rabbına secdiye gitsen de şefaatçi olsan dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tam adamına geldiniz, işte tam insana söylediniz diyecek ve gidecek arşın altına secdiye kapanacak Allah Azze Ve Celle iste istediğini verilecek şefaat et, şefaat hakkın kabul edilecek, deneyecek. Ve şefaatta orada ne yapacak? Gündeme gelecek. Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatı ancak büyük şefaattır kardeşlerim. Bu da ümmetin büyük günah işleyenlerine yapılacak bir şefaattır. Şefaat biliyorsunuz ayrıyeten birçok derste de işledik. Bir, şefaat haktır. Allah'ın izniyle indir. İki, şefaat haktır. Allah'ın izin verdiklerinedir. Üç, şefaat haktır. Allah'ın izin verdikleri de ancak Allah'ın izin verdiklerine şefaat edebilir. Bu üç şart çok önemlidir. Mu'tezile dediğimiz, aklını ilah edinen、e, mahluklar, zevatlar diyeyim, şefaatı ne yaparlar? İnkar ederler. İnkar etme sebepleri şudur. Şu deminden beri zikretmiş olduğum muhtasaran uzun rivayeti, Onlar toptan inkar eder ve derler ki ben amel edeceğim, öbürü amel etmeyecek, gelecek bir tanesi şefaat ettim, gir cennete. Bu böyle değil kardeşler, onların anlattığı gibi değil. Allah Azze ve Celle kılı kırka yarıyorsa ki öyledir, Allah adalet sahibidir, öyle rastgele şefaat yok. Yani Allah Azze ve Celle bir şeye izin veriyorsa bu adalet sıfatını da ne yapmaz? Zedelemez. O onun ilmi、e, nispetindedir. Öyle çıplak olarak ele alıp da şefaat işte şöyle bu kabul olmaz. Allah'ın adaletini zedeler deme ancak küfür ehlinin sözüdür. Çünkü orada sırattan geçerken kim ne günah işlemişse sırattan aşağı düşecek. Orada sadan dikeni gibi dikenler olacak. Onlar onu yakalayacak diyor. Yani Ali sallallahu aleyhi ve sallam bunu anlatırken. Aynen bir insanın bir yeri kirlandığında, yeryüzünde ne yapıyoruz biz? Onu temizliyoruz. İşte insanın da günahlan kirlandığı yeri, o uzunu ne ki temizleyecek? Ateş temizleyecek ve cennete insanlar kirli değil, ter temiz. Hatta rivayetler uzun rivayetin içinden bir cüzi çıkarayım. Kömürleşmiş diyor, taşlaşmış diyor. Bir kesim abu Hayat suyuna batırılacak. Onlar cennete konacak, onların alınlarında Allah'ın azaltıları yazacak. Kim bunlar? Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan insanlar. Onun için öyle şefaat deyince hemen basit birilerinin mantık çelmesi yaparak el aldığı değil, bütün naslarla meseleye bakıldığında hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir hesapsız cennete, sorgusuz cennete giren insanların işlemiş olduğu bir amele bir bakalım. Bir Ebu Bekir ile Ömer'in, Allah onlardan razı olsun, hayırda yarıştıkları meselelere bir bakalım. Bir Yahudiler bir söz getirdiğinde, bakın biz sana diyorduk, arkadaşın delidir, mecnundur, sen inanmıyordun, yeri bıraktı, göğe çıktı dediklerinde, E bu Bekir radıyallahu an ne diyor? Yahudi getiriyor sözü. Yahudi, Yahudi. O ne söylüyorsa doğrudur diyor. Öyleyse böyle bir iman edelim de sorgusuz hesapsız ne yapalım? Cennete gireriz. Namazdayken ayakkabısını çıkarıp kenarıya koyuyor. Sahabe sorgusuz ayakkabısını çıkarıyor. Beklemiyor namazın bitimini. Yani niye çıkarttı? Sorgulanmıyor. Bugün biz. Onu kim demiş? Nerede demiş? Peygamber böyle demez. Söylediği söz Kur'an'a uyar mı? Rahat koltuğuna oturup da sen kim oluyorsun da peygamberin sözünü yani tartmaya, eleştirmeye, yeniden yazmaya veya sen kim oluyorsun da peygamber hüküm koyamaz diyorsun. Allah razı olmuş. Kendisi Kur'an'ında zikretmiş. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde Mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı yoktur diyor. Bitmiştin. Sen kim oluyorsun ben kim oluyorum da? Üç tane mürekkep yalamayla çıkıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Bunlar olmaz kardeşler. İşittik, itaat ettik. Yahudiler gibi işittik, isyan ettik diyemeyiz biz. Dersek cehennem ne olur? Hak olur. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aleyhissalatü vesselam bir sözünde... Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler için olacak buyurmuş. Ve cehennemden bir grup insan Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle çıkar. Cennete girerler. Onlara cehennemlikler denir diyor Bukhari'de gelen rivayette. Ve yine kafire şefaat fayda verecek mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Amcan Ebu Talip sana kol kanat gerdi, kafirlere müşriklere karşı duvar oldu. Bu kadar eziyet çekti, malını kaybetti, horlandı. Peki yani hiç mi faydan olmayacak? Çünkü hakkında ayet var biliyorsunuz Ebu Talip'in ölümü ile alakalı müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere Onlara tövbe istifa etmek yakışık almaz diyor. Bu ayet Ebu Talip hakkında ilmiştir aleyhissalatü vesselamın amcası. Yani müşrik olarak öldüğü ayetler sabit. Soruyor sahabe, hiç mi faydan olmayacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana diyor yardım etmesi hasebiyle cehennemde bedi kalacak ama topuklarına kadar ateşe girecek onunla da beyni fokur diyecek diyor. Yani Hayır bile yapsan mümine onun karşılığını Allah sana ne yapacak? Verecek. Yani bir rivayette Müslüm'de gelen Allah bu dini nasip sizlerle de destekler kardeşlerim. Aynen Ebu Talip ile Allah Resulü koruduğu gibi. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Evet. Sonra şefaattan sonra mizan terazi var. Allah Azze ve Celle Allah Amelleri tartmak için bir terazi mizan koyacak. Bu terazi ile amellerin hepsi tartılacak, herkese yapmış olduğu amelin karşılığı taslaman belleyecek. Ama burada da tabi bu anlattıklarım elbetteki insanı çok rahatlatıyor ama siz çok gevşemeyin, çok gevşemeyelim. Şimdi amelsizlik dediğimiz veya İsyan dediğimiz yer ağır, amel defterimiz ise çok hafif olduğunda bir diyor kağıt diyor böyle havada döne döne gelecek şeye amel defterinin sağ tarafına konacak diyor ve amel defteri ne yapacak? Ağır basacak yani mizanda. Orada yazan nedir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözü o mizanda ağır gelen sözlerden nedir? Bir tanesidir. Allah Azze ve Celle onu söyleyip onun gereğiyle amel edenlerden eylesin. Bir hadis-i şerifte temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur demiştir. Ve kıyamet günü terazi konur. O kadar büyük ki üzerine semalar ve yeryüzü tartılmak için konacak olsa gene sağır diyor. Orada amel defteri Ağır gelenlerden eylesin Rabb'ın bizi. Geldik sırata. Geldik mi? İnşallah rüyalarınıza girmez bu ifadeler. Sırat diyor, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Ben daha önce bunu duyduğumda, bu şeylerin halk dilinde gelen şeyler olduğunu zannediyordum. Ama bu aynen Peygamberimizin ağzından çıkan sözlerdir hadis-i şeriflerdir sırat kıldan ince kılıçtan keskindir diyor kardeşler bu hadis-i şeriftir ve dinimizin akidesinden olan ifadelerdir ve cehennemin üzerine konulmuş üzerinden geçenlerin hesaptan sonra cennete gidecekleri en son kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür biz bunun varlığına inanıyoruz Ve yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'un ağzından çıkmıştır. Onun üzerinden insanlar cennete doğru gider. Kimi şimşek gibi geçer, göz açık kapayıncaya kadar. Kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi en iyi koşan atlar gibi, kimi hızlıca koşan insanlar gibi, kimi hızlıca yürüyen kişiler gibi, kimi sürünerek geçer. Herkesin geçişi dünyadaki amellere göredir. Bazıları köprüyü geçişleri esnasında, aynen diyor, saadan çölündeki diyor o dikenler nasıl ayağa takılırsa orada da diyor orada tırpanlar vardır, onlara demir kancalara takılacak ve aşağı ateşe düşecek, günahın nisbetinde yanacak, sonra cennete girer diyor. Sıratı ilk geçecek olan peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve selamıdır. Daha sonra onu takiben ümmeti geçecek. Ve o gün peygamberlerden başka hiç kimse konuşamayacak. Onların duasıysa ey Allah'ım bizi selamete erdir. Sellim sellim başka bir dua olmayacak diyor. Allah bizi selamete erdirsin. Cehennem üzerindeki sırak köprüsünün kenarında büyüklüklerini yalnız Allah Azze ve Celle'nin bileceği kancalar vardır. Ve bu kancalarla Allah Azze ve Celle bilir. Dilediğini cehennem ateşine ne yapacak? Çektirecek. Evet. Sırat Köprüsü'nün özellikleri böyle. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve çok kayran. Ama hani birisi imtihandan geldiğinde diyoruz ki kaç aldın? Hocam diyor yüz aldım diyor. Çok kolaydı, basitdi diyor. Biri geliyor ya ne kadar gazık soruydu diyor ya. Böyle soru mu sorulur diyor ya. Böyle bir imtihan ne olur diyor? Çünkü hiç çalışmamış, ödevini gelen sorularda ne yapmamış, cevap verememiş. Yani köprü kaygan, keskin, galich gibi ne yapıyor? Kesiyor. Öbürü ise işi biliyor, amel etmiş, keskinlik gitmiş, kaygandır gitmiş, şimşek gibi ne yapıyor? Geçi veriyor. İşte Allah Azze ve Celle ödevini yapan. Rabbini razedenlerden neylesin? Allah'ın dilediğinin dışında üzerinde kimse basitçe duramayacak bir köprüdür. Ve köprü diyor Ali sallallahu aleyhi ve selam, karanlıklar içinde kurulmuş kardeşler. Köprüünün iki yanında üzerinden geçenler için şahadette bulunmak üzere emanet edileni koruma sıfatı ve selayı rahim akrabalık bekler diyor han、yani、Rahman ve rahim sıfatı. Kim emanet ve selayı rahim hakkını vermişse Onun için iyi şahadette kim daha hakkına riayet etmemişse onun için kötü şahadette bulunur. Hüseır Rabbımız ey insanlar, içinizden hiç kimse yoktur ki cehenneme uğramamış olmasın. Bu Rabbının yerine getirmeye üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz korkup sakinanları kurtarır, zalimleriyse cehennemde dizüstü bırakırız diyor. Meryem 71-72. ayetin. muhteviati budur. Evet, bu Sayit el-Hudiri'den gelen rivayette bana gelen habere göre sırat köprüsü kıldan daha ince, kılıştan daha keskindir diyor Nüstüm'deki ifadede. Evet, Allah bizleri orada selamete erenlerden eylesin. Sonra geçtik sıratı inşallah, şimşek gibi diyelim. Kantara dediğimiz müminler sırat köprüsünü geçtikten sonra Kantara denilen bir yerde toplanacak. Burası cennetlen cehennem arasında bir yerdir. Cehenneme düşmekten kurtulmuş müminler burada kendi aralarında ve birbirlerinin haklarını alırlar. Sonra falan nerede, filan nerede diye sorarlar ve Allah Azze ve Celle şefaatten alakalı bu kardeşler. Ya Rabbi işte kardeşimiz müminlerdendi. Biz onu şimdi Ateşte görüyoruz Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği ve izin verdiklerine onlar cehennem ateşine girerek oradan ne yapacaklar? Onları oradan çıkarmaya çalışacaklar. Sahabe soruyor,、e、Allah'ın Resulü onlar yanmazlar mı? Onlara ateş zarar vermez mi? O cennet ehline cehenneme ateşe girerek kardeşlerini çıkarttıklarında Allah'ın izniyle İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermeyen ateş onlara da ne yapmayacak vermeyecek Allah Azze ve Celle burada da dost orada da dost olan o samimi kullardan eylesin bizleri hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin sonra ne var cennet ve cehennem var cennet ancak takva ehli olan samimi müslümanlara Cehennemde nedir? İsyankar ve Allah'ı inkar eden kafirlere müşküklere vardır ve bunların da kendi aralarında birçok neyi var? Dereceleri vardır. İşte bu dereceler nelerdir? Mesela münafıklar kafirlerden çok daha aşağı. Cennette ne kadar derece vardır? Allah'tan istediğinizde ne isteyin? firdesi isteyin o cennetin tam nedir ortasında ve arşın hemen nedir altındadır diyor Allah Azze ve Celle bizlere firdes cennetini nail eylesin peygamberlerle sıttıklarla şehitlerle bizleri haşr eylesin cehennem öyle bir dereke ki Allah Azze ve Celle'ye cehennem diyecek ki ya Rabbi bana hep şunlar şunlar giriyor şöyle şöyle giriyor ve daha sonra、e, doluyor iyice Allah Azze ve Celle'ye Ki bu nasıllı, niceliği yoktur. Oraya ayağını basacak ve orayı iyice sıkıştıracak ve birçok yer açılacak. Cehennem yeter, yeter diyecektir. Ve cennete de sadece kimler girecek? Müminler, zayıflar ve fakirler diyor.、E, zenginlerden fakirler 500 sene önce girecektir. İki gün önce okuduğum bir rivayeti sizinle paylaşayım, şerhı. İlk defa okudum ama bu şarkı hakikaten、e, daha önce nasıl gözümden kaçtı bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Zenginlerin fakirlerden 500 sene sonra gireceğini rivayetini şarkı ediyorlar. Onlar diyor, o kadar çok hayır işleyecekler ki diyor. Yani hesabını o mükafatları hesaplanacağı için onlar fakirin verdiği bir şey yok, kullundan başka bir şey yok. Böyle de bir şarkı var bilginiz olsun. 私たちは、私たちは、私たちのために、私たちは、私たちのために、私たは、私たちのた i t 私たちのために、私たちのために、私のために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、のために、私たちために、私たちののために、私たのために、私たちのため私たちのために、私たちのためたちに、私たちのために、私たちのに、私たち Bir alacak hoç şeklinde Boynuzlarından çekilerek Gelir ve ne yapılır Cennetten cehennem Arasında kurban edilir Çok önemli rivayetlerde Bir gün üzerinde geniş durayım Şimdi vaktimiz doldu Melekler Ölümü kurban eder ve der ki Artık ölüm yok Artık sonsuzluk var Artık cennet ehli Tamamen sevinip rahatça böyle otururlar artık cehennem ehli de kafalarını kaldırıp artık şefaat veya kurtulma umutlarını bu olaydan sonra ne yaparlar? bitirirler Allah bizleri ebedi cennette kalan hesapsız giren samimi kulların arasında yazsın amellerimizi güzelleştirsin nefsine bir anılsın bu yanlardan değil Her ne olursa olsun hakka uyanlardan eylesin, hakka uyu nasihatini alanlardan eylesin, bizi ve hak tevhid ehli cemaatten ayırmasın. Bugün bir tanesi yıllar önce, yıllardır yanımda yetiştirdiğim, hatta çok güvenip böyle hayır hasanatta kullandığım birisi şöyle ilerden gözümün içine bakarak güle güle geçti. Ben sadece şöyle. Selamsız, sabahsız ve arkada namaz bile kılmayan, tevhidden haberi olmayan birinin selamun aleyküm kardeş diyerek gülerek geçti. Bu benim zoruma gitti. Yani Allah tevhidden ayırmasın.、Evet. Tevhidi anlamazsanız kime dost, kime düşman olduğunuzu anlayamazsınız. Eğer birisi size tevhidi öğretiyorsa bu sizin nedir? Cennet biletinizdir. Size tevhidi öğreten Yani cennetin kapısını anahtarını veren yani o yolu gösteren birinden ayrı kalıyorsan bu rahmani değildir. Bunu analiz etmekten aciz insan, tevhidini bozan insandır. Allah bizlere hayır versin. Subhanke Allahümme ve bıhamdike eşdelna ilah illa ente istafrke ve tobile. Ver hamdillahi Rabbi alahe.